Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ee, i̇ftar sohbeti programında birlikteyiz. Ben Deniz, Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamlayız. Hocam, hoş geldiniz. Hoş Afiyet versiniz inşallah. İbadetlerimiz kabul olur. Amin inşallah. inşallah. Ee, hocam sohbet ediyoruz. Yani iki sohbet yaptık zaten sizle. Ee, Ramazan'da kendi kendimizi toparlamaktan bahsediyoruz. Ramazanımızı içi dolu, gerçekten Rabbimizi hoşnut edecek ibadet e, kıvamının hakkını verecek bir Ramazan yaşayalım. Bunun için de e, Müslümanlığımızıza bakalım. Yani. Müslümanlık hayatın her alanında iş hayatımızda Aile hayatımızda Diyelim ki radyoda Yayın hayatımızda Sokakta Evde vesaire Yani bazen Mesela Ramazan'ı da Bütün bu hayattan ayırdığımız oluyor Hocam Yani Ramazan sanki Ya da mesela diğer ibadetlerimizi e, diyelim ki namazımızı Hayattan ayırdığımız Haccımızı hayattan ayırdığımız Ya da hacca gidince hayattan Koptuğumuz durumlar oluyor Yani Ramazan'ın Bir Müslüman hayatına Yeniden e, Yani dönüş gitmek Değil de belki azalmış alanlarımızı Yeniden ihya gibi Bir mevsim de olması Öyle bir bakmamız kendimize e, Bunu yani hep diyorum mesela amen tümüze bakmamız. Geçen sohbette yani gelin imanımızı yenileyelim dediğini sahabinin ashabı ashab kiramın ifade etmiştiniz. Yani ibadet hayatımıza belki ahlak mesela değil mi hocam? Yani ahlaki hayatımıza bakmak. Yani diyelim oruçlu trafiğe çıktık ama birbirimizin canına kıyıyoruz. Yani iftara yetişeceğiz diye vesaire mesela. Ama bizim iftar var evde geç kalıyorum. Geç kalıyorum. Başka kimsenin de yok. Alışverişte bir ahlak özeni mesela gösterip göstermediğimiz ya yani bütün bunlar yani bir kere daha bakalım bugün inşallah hocam. İnşallah. E, Ramazanla birlikte hayatımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim sözlerimizi kendi nefsimize uygulamayı da bize kolay kılsın. Amin. dinlediklerimizde amel etmeyi de ihlasla amel etmeyi de müessir kılsın. Hocam benim ben de hayatın içinde bir insanım. Bu sokaklarda yaşıyorum. Ee, benim de evim var. Gördüğüm ya da beni etkileyen boyutuyla Ramazanımızın havasını kaçıran delik kulaklarıdır. Ramazan şerifte biriktirdiklerimiz, e, insani ilişkilerimiz, ekonomik de olsa e, bağlantılarımız sebebiyle ciddi bir sorun yaşıyor. Kul hakları. kul hakları boyutu Yalnız kul hakkı fırından ekmek çalmaktır Şüphesiz Gece korneye basmaktır Yani fırından ekmek Çalmak herkes kul hakkı, bilir Kul bil, hakkı olduğunu Gece korna çalmak Gece korneye çalmak evet. Bugün buraya gelmeden Bir yere davetliydim Yanıma bir genç oturdu 20 yaşlarında Sohbet yaşların, için, sakallı bir genç ee, özellikle yanıma oturmak istedi ben de ona yer açtım baktım böyle seke seke geliyor otururken de benim e, yani onun sağ kolu benim tarafımda oldu. halde sol koluna tutunup otundu ben elimi uzattım hoş geldiğince sol elini uzattı hmm. baktım e, elinde e, hareketsizlik var neyse hoş geldin dedikten sonra dedim ki e, hmm. ne oldu koluna dedim doğum hatası dedi hmm. yanlış mı doğdun dedim <gülüyor> yok dedi ebe hatası dedi, dikkatsizlik yapmış kas sorunum var dedi kaç yaşındasın dedim 20 yaşındayım dedi ee, ne kadar hatam var dedim şu anda %40 dedi daha önce ne %90'lardaydı dedi yani ne kadar özür var yani özür Hı. yani ne kadar hatalı kullanıyorsun kolunu manasında dedim %90'dı dedi. İşte 20 senede tedaviyle %40'a kadar düştü. Daha düzelecek mi dedim. Daha ötesi yokmuş dedi. Hmm. Sakallı da böyle nur yüzlü bir genç. Peki dedim e, ebe hatası mı dedim. Raporda öyle yazıyor dedi. Evet. Ebe hatası. Doğumda hata dedi. Dikkatsizlik yapmış dedi. Hocam çok önemli. Dedim tazminat falan aldı mı baban dedim. Dedi babam alsa ne olacak dedi Görüyorsun bu gençlerin arasında ben senin yanına oturmam bile sorun oldu dedi. Babam tazminat alsa ne olacak ki dedi. Evet. Çok etkilendim bu sözden üstelere. Evet, evet. Yüreğinde çocuğun o ebeyle kıyamet günü görüşme var. Evet. Tabi Allah ahkamul hakimendir. Ebenin fiilen hatası yok. Çocuğun kaderinde bu vardı, gene vardı da yani ebenin sıfır hatası olduğu sorunu ortadaysa bir sorun yok ya evet. mecûn ebeye bir sorun yok yani ebelik cinayet değil. Ama o esnada sağa sola bakıyorduysa, evde eşiyle kavga ettiği tartışmanın gerginliğiyle çocuğa birden asıldıysa bu çocuk 20 senedir o ebeyle hesaplaşacağı günü bekliyor. Bu cümleyi not ettim hocam evet. Babam tazminat alsa ne olacak ki dedi. Evet. Ben senin yanına oturamadım bile dedi. Ya. Baktım yüreğinde böyle canı hıraş bir kıyameti bekleme şeyi var. Sordum namaz nasıl kılıyorsun filan. Tarif etti. Böyle kılıyorum dedi. Ee, sol elinden başka bir şeyini kullanamıyor. eli böyle 10 santim aşağı yukarı hareket ediyor. sadece. Belki milyonlarca insanın içinde böyle o günü bekleme kıyameti var. bekleme Vardı. şeyi vardır. Bu mümin efendim. çocuk da bekliyor. Evet. Mümin olmayan ne bekliyor peki? Bu mümin 20 yaşında bir genç güzel ee, şeyli baktım yani imanı böyle kavi bir çocuk ama yarın akşam o mahkeme kurulacak diye bekliyor. Evet. Oturdum 5-10 dakika iltifat ettim, ilgilendim. seni ee, seninle muhakkak görüşmek istiyorum filan dedim. Ee, ama her halükarda kul hakkı Ramazanda da, bayramda da bir dert başımızda hocam. Şehidin bile kıyamet günü başının derdidir kulakları. Şehit ki. Kul hakkıyla gitmemek lazım. Gitmemek lazım. Ramazan ki yüzde yüz temizlenme mevsimidir. Kul hakkını temizlemiyor Ramazan. Evet. Böyle bir kir çıkarma özelliği yok Ramazan'ın. Şöyle temizliyor. Biriktiriyorsun hatimleri, sevapları, sadakaları alıyor adam onları. Ahiret. Ahirette. ahirette. Sen iflas ediyorsun böylece. Evet. evet. Onun için Ramazan-ı Şerif'te hoca efendiler Allah razı olsun orucun ahkamını anlatıyorlar bize. Doğru. Öğreniyoruz İşte kadın e, çamaşır yıkarken Ağzıma su kaçtı İşte abdüs alırken diyor soruyor Öyle, Doğru Ama şöyle bir kampanya yapabileceğim Bu Ramazan-ı Şerif'i kul açısından Bir de irdeleyelim ya yani. Evet. İftara giderken öndekini sıkıştırdın mı En hassas alan o çünkü insan hayatı için Marketten çocuklara bir şey alacağım derken Park ettim benim yüzümden trafik iki dakika tıkandı mı Evet Yani eğer Ramazan kul hakkı hassasiyeti getirmiyorsa bize fazladan hem geçmiş kulakları birikimi açısından hem bu Ramazan'daki uygulamalarımızın kul hakkı ile e, çatıştığı yerler açısından bir hassasiyet getirmiyorsa bir de gelecekte kul hakkı disiplini hassasiyeti yap yapması bakımından üç boyut diyelim geçmiş, şimdiki ve gelecek kul hakkı öyle. uygulamaları açısından o zaman Ramazan'ı ben başkalarına çalışıyorum demektir. <gülüyor> Çünkü hiç çare yok helalleşme olacak. Ölüm kurtarmıyor helalleşmeden. Evet. Hacca gidiyorsun, iyi müslüman oluyorsun, istiğfar ediyorsun. Bunların hiçbiri kul hakkından kurtarmıyor. Allah Erhamur Rahim'indir. O o mağfiret Rahmeti ediyor. sonsuzdur. O ona diyecek yok. Ama kul hakkına da karışmıyor. Erhamur Rahim olduğu için sana acıdığı kadar öbür kuluna da acıyor. acıyor e dolayısıyla onun hakkını sildim senden dese bu rahmetine uymuyor allah Teala evet. sen de kulusun o da kulu evet. hatta kafirin hakkına bile karışmıyor adaleti evet. gereği karışmıyor zannediyorum bu Ramazan-ı Şerif'te trafikteki uygulamalarımız pişirdiğimiz pirzola köftelerimizin kokusunun apartmanda yayılması kul hakkı çeşidi evet kul hakkı çeşidi başka Hocam, bir desem, siz de çok inceltiyorsunuz Tamam pirzolayı pişirmeyelim o zaman hocam <gülüyor> madem inceltiyorum hocam, Yani veylesine ince bir iş değil Elbette kulak. Biz evet. ümmeti Muhammediz hocam Orta evet. Doğu'da bir din değiliz evet. Kainatın peygamberinin dinine bağlıyız Biz öyle Orta Doğu'da bir, bir aylığına bir seneline gelmiş bir peygamber değiliz O öyle bir peygamberin ümmeti değiliz Elhamdülillah Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olan bir pirzolayı pişirirken dikkat edecek hocam. Evet. Yok bir çaresi. Düdüklü tencerede pişireceksin ve apartmana yaymayacaksın bu kokuyu eğer şey yoksa. Gerekiyorsa çocukların haşlama yemesin. Bütün apartman bu kokuyu duyacak alternatifi yoksa yemesin. Evet. Çocuklarını çok yedireceksen köye gittiğinde bir pikniğe gittiğinde et yedireceksin. Niye fedakarlık yapmayı çok görelim kendimize? Biz incelik istiyoruz başkalarından. Dolayısıyla sokakta çaldığım korna, gece hele çaldığım bir korna, trafikte verdiğim sıkışıklık, apartmandaki gürültüm, apartmandaki kokum ve isterseniz ben biraz daha incelteyim. Sofralardaki gündemimiz, konuştuğumuz insanlar, gıybetini yaptığımız, hmm. çekiştirdiğimiz insanlar kulak hep. Evet. Yani gıybet kadar da riskli bir kulak yok ortada. Çünkü maddi bir değeri yok. Birisinin arabasına vurdun. Mesela laflar şöyle başlıyor. Gıybet olmasın ama. ...tabi tabii hiç olmaz. Ondan sonra olmaz zaten. <gülüyor> gıybet olmasın ama diyor. Ondan sonra çatır çatır böyle doğuruyor, biçiyor falan. Zaten gıybet değildir diye üstüne yazdın mı? Gıybet olmuyor. ...olmuyor daha. gibi evet. Bir ikincisi de ben bunu onun yüzüne de söylerim. Evet. Bu da bu da bir mazeret değil. değil yüzüne söyle. Yüzüne söylerim söyle, başka. Söyle şey. ondan sonra karşılaşacağın şeye bak. Bu sebeple bu Ramazan-ı Şerifimizi yani e, bizim ibadetlerimizde resmen hakkı olacaklardan kurtaracağımız bir Ramazan yapmamız lazım. Yani çalışıyoruz. Bunu biraz Şimdi... açın hocam. Yani Birkaç defadır söylüyorsunuz Hani alacak götürecek burada Şimdi Efendimiz ne buyuruyor falan. Bunu açalım biraz Ne yani. buyuruyor Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem Eyvallah. Müflis kimdir diyor Şimdi Müflis de yabancı bir kelime oldu tabi İflas evet. etmiş Evet. Kimdir diyor Diyorlar ki ya Resulallah İflas etmiş demek Adamın sermayesi vardı Bitirdi sermayesini Dolayısıyla adam zenginken fakir oldu demektir evet. Buyuruyor Efendimiz yok diyor o yeniden sermaye bulma imkanı yok mu? Onun var diyorlar. O zaman niye ona müflis diyorsunuz ki diyor? Evet. Müflis kim biliyor musunuz diyor? Bir yığın sevap biriktirmiş. Gerçek müflis. Gerçek müflis. Sevap biriktirmiş. Kıyamet günü gelmiş. Dağlar gibi sevabı var adamın. Birini dövmüş. O ibadetlerden ona vermişler helalleşmek için. Evet. Mesela 1 milyon namazı vardı. Diyelim. 500 binini o aldı götürdü. 500 binini, bir tanesini götürdü diyelim. Evet. Bir tanesi terazi ağır basıp cenneti sokabilir çünkü. Ya. Götürüyor. Öbürüne söğmüş. Ona da haçtan veriyorlar. Öbürünün işte bir şesini kırmış. Malına zarar vermiş. Ona oruçlardan veriyorlar. Bir de adam bakıyor ki cennete girmek için yeterli miktarda yok. Evet. Daha da kötüsü, verecek sevabı kalmıyor bunun. Ama daha Helallik Yaptı. alacak konular da devam evet. ediyor. Kaynanasına hakaret etmiş. Gelinine zulmetmiş. Babasının kalan arazisinden çaktırmadan... ...kardeşlerinden 50 metre kısmış bu tarafa. Allah 20 Allah. senede ekmiş bitmiş onu. Apartmanda gürültü yapmış... ...alttaki ihtiyar sabaha kadar uyuyamamış. Bebek uyanmış... ...onun gürültüsünden dolayı. Bunlar ne olacak? Biraz önce örnek verdik mesela. Genç sakat kalmış. Evet. Her Babamın tazminatını ne yapayım ben diyor. Kıyameti bekliyor. Sende verecek namaz kalmamış. O adamın günahlarından sana aktarılıyor bu sefer. Hayatında işlemediğin günahlar senin dosyanda. Sırtında taşıyacaksın. E, bu günahların bedeli nerede? Cehennemde çekilecek. İşte iflas budur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Onun için Ramazan-ı Şerif'te ortaklarımıza çalışmamamız lazım. Burada belki şu geliyor aklıma hocam. Yani bu mahşer ortamını ne kadar dünyada biz yani duyarlı olarak hissediyoruz. Belki orada da problem var. Yani o önümüze gelecek mi gelmeyecek mi? Yani müminiz amenna deriz de yani bunu hayatı yaşarken ya şu Resulü Ekrem Efendimizin bak, sallallahu aleyhi ve sellemin e, tasvir ettiği manzara ne kadar mesela canlı. Yoksa bu ürkütmek için söylenmiş bir söz mü sanki? Yani öyle mi anlar insan? Ya. Yani ahiret hassasiyeti. Hakikat, Rabbin huzurunda duruş hassasiyeti. Hakikat şu hocam. Ne kadar içimizde ise kıyamet o kadar iyi müminiz. Evet. Bunun hiç yok. Başka kaçacak evet, bir tarafı yok. Evet. Yani ahiret ne kadar sonraki bir şey ise imanda sonraki bir şeye dönüşüyor. Çünkü mümini bu hayatta mümin olarak tutan şey ahirete imanıdır. Ahiret imam bir puan kaybolduktan sonra yani iman bir puan aynı yerinde durmaz. Evet. Duramaz. Çünkü beni çalmaktan engelleyen, burmaktan engelleyen, sabahin namaza kaldıran, Ramazan'da oruç tutturan şey cehennemdir. Kabirdir. Karşı yani orada Allah'ın huzuruna durunca yani, yüzü ak durabilmek e, bunu bunu erittiğim zaman eriyen imanımdır aslında. Ve eriyen bugünkü Müslümanlığımdır. Evet bunu belki esasen konuşmamız lazım. Yani ahiret düşüncesi bir öğrencinin sınav düşüncesi düzeyinin bile altına düştüyse Müslümanlığı yaşayacak yer bulamayız biz. Evet. Yani öğrenci sınav korkusuyla ders çalışıyor. Allah rızası için ders çalışan bir öğrenci yoktur bu dünyada herhalde. Evet. Sonunda sınav var. Sonunda sınav demek, ahiret demek bir mümin için. Bu ahiret hiç zayıflamamalı. Evet. Ahireti sembolize eden melekler de sağımızda, solumuzda bekliyor. Onlar da zayıflamamalı. İşte Hasan Basri Rahmetullahi Aleyh'ten söz ettik ya sanki cehennemde yanmış gelmiş bir adam gibi evet. yaşıyordu. Evet. Bu iman meselesi. Evet. Yani herhalde ...bu yeniden bir... ...tamir edilmesi gereken boyutumuz bizim. Yani Hafif rütüş gerektiriyor. Ramazan'da tarafımıza bir ha, bakmak lazım. Bu, bu, her tarafımıza bakmamız <gülüyor> lazım da... ...buradan bakınca... ...diğer pencerelerden de görülmüş oluyoruz. Evet. Yani bu taraftan... Baka, ...bakmayı becerebilirsek... Çünkü açısı büyük olduğu için ahiret açısı... ...oruç da içine giriyor, kul hakkı da giriyor... Ee, ...Ramazan-ı Şerif'ten sonraki... ...bayramlaşmalardaki hatalarımız da... ...belki hepsi içine giriyor. Bunun için... Oturup da üstadım şunu söylemek istiyorum. Bu Ramazan'ı mesela nasıl hani bir sistem hazırlıyorlar işte bu seneki işte ormana ağaç dikme diye bir politika beliriyor. Hmm. Bir dahaki senede suyunu kirletme diye. Biz bu Ramazan-ı Şerif'i kul haklarından arınma Ramazan'ı yaparız. Evet. Bir dahaki Ramazan'ımızı da işte namaz canlılığı, ailece namaz canlılığı Ramazan'ı yapsak, 30 senede zaten bizde milyonca şey istenmiyor. İyi bir mümin olarak, yani tamir görmüş, sistem hatası olmayan bir mümin olarak Rabbimize gitmiş oluruz. Becerebilsek bunu. Tamamına yönelik bir kampanyada başarısız olabiliriz. Mesela 30 yaşında bir mümin ya da 30 senedir oruç tutan 40 yaşında, 45 yaşında bir mümin toplu bir dönüşüm için... ...başlayıp bırakabilir... ...yani zor çünkü toplu bir dönüşüm... ...etrafın dönüşmüyor... ...tek kalıyorsun bu dünyada... ...yani ailece de yapsan... ...etrafında bir eksiklik oluyor ama... ...bir noktayı düzeltebiliriz... ...belki şöyle de bir şey... ...söylenebilir mi hocam... ...yani ana esas çerçeve... ...yani şu çerçevede... ...asla fire olmamalı... Yani bu Ramazan ve her Ramazan şu çerçevede asla fire olmamalı. Evet şunu. İşte şu çerçeve dediğimiz şeyi ne diyebiliriz? Tamam kul hakkını koyduk ama yani onun gibi daha da bence öncelikle ya ben Müslümanım dediğimizde olmazsa olmaz diye niteleyebileceğimiz böyle bir çerçeve olmalıdır. Yani bu çerçeveyi zaten biraz. Bunu hep biraz, diri tutmalıyız. Ramazandan önce biz diyorsunuz ya Amentü esaslarını Hı. diri tutuyoruz. Diri tutuyoruz. Evet. Bir, insani ilişkilerimizi diri tutuyoruz. Evet. İki, üç aktif ibadetlerimizde ne kadar Kur'an okuyorum, ne kadar namaz kılıyorum, diri tutuyoruz. Kul haklarında diri tutuyoruz. Yani üzerimizde bir kul hakkı var mı diye diri tutuyoruz. Ne kadar üreten, ne kadar tüketen bir müminim, diri tutuyoruz. Yani İslam'ı tüketiyorum ben namazıyla vesaire ümmeti Muhammed'den bir parçayım ümmete dönüşümüm ne benim evet. bir dönüşüm yapıyor muyum ben ümmetim için yani ben varım diye ümmetim çok mini bir ölçüyle de olsa bir kazanç alıyor mu benden ümmetim gibi düşünceler yapabiliriz mesela ben bulunduğum için bu sokakta bu namaz kıldığım camide ben bulunduğum için müslümanlara bir fark geliyor mu hmm. yoksa altı ay uğramasam bile aranmaz biri miyim Evet. gibi. Ya, açılar yapabiliriz ama bunun en ideali evet. herkesin kendi çapına göre olanıdır. Hı -hı. Evet. Mesela sanayici bir kardeşimiz ee, ekonomik açıdan bunu değerlendirir. Benim size varlığım bu mahalledeki müminlere bir katkı sağladı mı? Bunu bir mümin böyle ölçebilir. Ben Nurattin... E, bunun için bu... belki ben müminim. Duyarlılığının... Hep diri olması Bu lazım. Bu canlı olacak. Evet. Ben müminim sloganı canlı, canlı olacak. olacak. Ama ben ve diğeri aynı değiliz. Evet. Ben Nurattin hocayım. Evet. Benim bulunduğum yerdeki katkım evet. veya zararım farklı. Evet. Siz e, gazeteciliği öne çıkmış bir müminsiniz. Sizinki farklı. Evet. Filanca sanayici kardeşimiz onunki farklı. Evet. Gencinki Farklı siyasetçinin ki farkı Hepimiz aynı noktaya Çullanmamız yanlış evet. Hepimizin aynı noktası Ramazan-ı Şerif Oruç, evet. namaz, Kur'an Hepimizin aynı noktası ama Farklı artılarımız var bizim Bu artıların toplamından Ümmetimizi ayağa kaldıracağız Yani havuza herkes Kendi katacağı bir <gülüyor> şey var Birimiz su taşıyacağız, birimiz onun süzdürmesini yapacağız, birimiz ısıtmasını yapacağız. Yani bir şey yapacak herkes. Ramazan-ı Şerif'te oruç, tut, oruç tutuyor olmam kendim için benim. Evet. Şu noktayı ben şahsi bir kanaat olarak biliyorum. Şimdi Ramazan-ı Şerif geliyor ya, yakın bir dönemde Anadolu'dan bir kardeşler ziyaretime geldiler. İşte o hoş beşten sonra çok da dar bir zamanda geldikleri için hemen dedim ki ne yaparsınız ne edersiniz dedim. Ee, bir tanesi hemen dedi ki bir Suriyeli göçmen kardeşlerimiz için yardım topluyoruz dedi. Ömrüm boyu hep yardım mı topluyorsun dedim. Hı. Yani yardım toplamak diye bir ibaret çeşidi mi çıktı dedim. Ben niye hiç görmedim bunu bir yerde dedim. ...siz ne iş yapıyorsunuz dedim... ...asgari ücretle bir fabrikada çalışıyor... Ya askeri ücretle çalışıyorsun... ...senin yardım toplamanda sıkıntı var bir defa... ...sen askeri ücretli birisin... ...sen yardım toplayan adam olman sıkıntılı... Evet. ...bugün değil ama yarın sıkıntılı... Evet. ...kaza ararsan günün birinde bir bisiklet alsan çocuğuna... ...asgari ücretle bisiklet nasıl aldın olacak... Ya. ...şimdi bir şey çıktı... İyi Müslüman olmak için hemen Suriyeli kardeşlerimize yardım toplama. Yardım toplama diye bir ibadet yok bizde. Yardım etme diye bir ibadet var. Bir de elhamdülillah artık sivil toplum kuruluşlarımız da uzmanlaştılar. Evet. Yardım toplamayı profesyonel bir şekilde, şeffaf bir şekilde yapabiliyorlar. Yani üç kişi birleşip kendi aralarında hemen bir yardım toplama kampanyası yapıyorlar. Bu yanlış bir şey. Evet. Asıl görevimizi meşgul ediyor... Ve bizi riskli bir alana doğru itiyor. O noktada vazifemiz ne bizim? En yakın gördüğümüz, samimi gördüğümüz sivil toplum örgütünü arayıp bu mahallede filanca mümin kardeşimiz var. Suriyelidir, Erzurumludur, İstanbul'udur neyse. Bu kardeşimize ilgilenebilirsiniz. Ben size adresini veriyorum. Selamun Aleyküm. Vazifemi evet, yaptım. Evet. Yoksa... Yapabiliyorsan kendin o sivil toplum kuruluşuna... Ha götür oraya ver. Yardımını yani, ver. böyle... Cami kurur, kurar gibi yardım kuruluşu kurma mantığı asıl vazifelerimizden bizi ihmal ediyor. Anlatacağım asıl nokta üstadım. Sonra buyurun dedim. Hoş geldiniz dedim. Çünkü çok hızlı bu konuya girdik. Biraz evet, da evet. böyle benim açımdan da sert çıkışı oldu. Sonra helallik istedim o kardeşimizden. Adamcağız hocam iki çocuğu ve hanımından şikayet için bana gelmiş ama. Hmm. ...hanımını bir anlattı ki... ...yok eşi benzeri zulümde kadının. Evet, kadın zulmediyor. Güya yani, evet, onun anlattığına, anlattığına göre. anlattığına göre. Ama ben onu ikna ettim ki... ...birilerine yardım toplamaya çalışırken... ...kadını evde ihmal etmiş. Evet. Kadın da sinir sistemi bozulmuş. Hakikaten kadın zulmediyor ama... ...ateşi tutuşturan bu. Evet. Keşke hiçbir Suriyeli'ye yardım etmeseydin de... <gülüyor> bu kadını da bu hale getirip kendin de İstanbul'a bana şikayette gelmeseydin dedim. Evet. Yani burada yani aileyi ihmal etmiş ya da bu, başka şeyler. Ya bu aile canlı bir örnek, evet. çok yakın bir örnek evet. olduğu için şimdi bunu söyledim. Yani asıl vazifemiz bizim, biziz. Evet. Benim evet. bir numaralı vazifem benim nefsimi cehennemden kurtarmaktır. Belki bu alanları gerçekten bilmiyoruz hocam. Yani mesela Müslümanlığımızın aile içinde de bir anlamı olduğunu değil mi? Yani aile içinde, çocuklarımızla ilişkide. Asıl orada. Ilişkide, asıl orada. Eşimizle ilişkide bir anlamı olduğunu pek bilmiyoruz yani. Biliyorsak da hocam şimdi acil bir durum var filan kardeşlerimizin yardıma ihtiyacı. Evet doğru ama. Evet. Dediğim gibi elhamdülillah bu topraklar hocam 30 sene öncesi gibi değil yani ortada kalacak bir insan yok ya. Evet. Dünyanın belki yüz ülkesine destek veren sivil toplum kuruluşlarımız var ya mesela bu vakfımız dünyanın bir ucundan öbür ucuna Hüdayin bırak Vakfına bırak sen böyle makarna gönderme et gönderiyor ya. Evet. Ya bu nedir? Kurban giyiyor. Yani ya. bu bu şükredilmesi gereken bir durum. Şey söylerdi hocam Sabahattin Zaim hoca. Yani ne durumdayız falan e, Müslümanlar olarak. O derdi iyi durumdayız. Yani bu ilk İslami hizmetler başladığında Onların dönemi için siz rakam ha, söyleyin. 1950'leri söyleyin. Elliler için. Tabi. Yani hakikaten böyle iftar vesaire bunlar düşünülemezdi bile. Ya yani bir cami yapımı için para topladığınızda kağıt iki buçuk liralarla dolardı şeyin üzeri serginin üzeri. Allah'a şükür şimdi siz dediğiniz hakikaten yüz ülkeye e, böyle Müslümanın şefkati rahmeti ulaşıyor. Yani. Burada bizim o profesyonelliğe destek olmamız lazım. Evet. O evet. profesyonelliğe. Şimdi burada hakikaten iyi işleyen müesseseler haline getirmek lazım. Geldi de hamd olsun. Yani hem teknolojik açıdan geldi, evet, evet. Işte bilgisayar ortamında filan yere şu anda Kolin ulaştı Afrika'nın bir köşesine diye burada görüyorsun. Görüyorsun. E bu evet. büyük bir nimet evet, Elhamdülillah. Kargo evet. şirketi gibi çalışıyor. Çalışıyor. Bu profesyonelliğe destek olmamız lazım bizim. Bir ikincisi benim asıl vazifem Hı. Anadolu'nun bir kasabasında yardım görevlisi gibi çalışmak değil. Yardıma muhtaç olmayan bir ailenin babası olmak daha önemli benim için. Her Müslüman böyle bir çaba içinde yani olsa. Neden? Benden şikayetçi bir kadın ve bu şikayette büyük oranda haklı. Ya da evlatlar. Ve benle bağı zayıflamış evlatlar varken filan yerin yetim çocuklarla ilgileniyorum sözü kurtarıcı değil hocam kıyamet günü. Evet. Ramazan-ı Şerif'te buna bir şekil düzen verebiliriz evet. Vermek zorundayız Bunu Ramazan yapamazsa Başka hiç yapacak bir kimse yok Şaban bir daha yapamaz <gülüyor> bunu Bunu yapacaksa Ramazan, Ramazan yapar. yapar Hepimiz bir rikkat görüyoruz Elhamdülillah Ramazan'da Bir rikkat oluyor kalplerimiz bir inceliyor Elhamdülillah Yani mesela şöyle bir örnek vereyim Müsaadenizle Esnaf biraz ya. belki Yani kaba olacak örneğim Esnafullah. ama Ramazan-ı Şerif'te herkes bağışlasın artık evet. Şimdi ben Karadeniz adamıyım. Yani evet. bunu gizleyecek bir şey yok. Şimdi bir Karadeniz delikanlısı olarak hanımıma gün ortası gidip ya herhalde ben seni çok üzüyorum. Gel bir anlaşalım demek bana ağır kaçabilir. Yani akrabalarım bile gülebilir. Vay be. Vay be Nurettin ne yaptın? <gülüyor> gibi. Fakat bunu Ramazan-ı Şerif'te yapsam Evet. Ya Müthiş hakikaten, şey yani. yani. Cennetlik bir şey olur hocam bu. Yani, yani. Ablamız hocam, için, hanımefendi için ...hanımı da... ...kocası da evde... ...mesela 3-4 tane çocuğum da... ...bunu Ramazan'dan önce olsa... ...hayrola baba ölecek misin filan deseler de... ...Ramazan-ı Şerif'in havası... ...en düşman adama bile... ...bunu yapmaya müsait... Evet. ...mesela iki ki katil... Memaktül'den dolayı... ...birbirine girmiş sülalede... ...Ramazan'da bu kampanya tutar... ...barıştırma kampanyası... Evet, ...ama doğru. Ramazan'dan önce araya giren de gidebilir... <gülüyor> ...şimdi bunu... Yani ...Ramazan-ı Şerif'e o şeytanlar... ...bağlanıyor hadisi var ya... Evet. ...fiilen böyle hocam... Elhamdülillah, yani, ...yani evde... ...bundan sonra birbirine... ...hakkı hukuku tecavüz etmeyecek... Anne babalar eşler olacağız kampanyası başlatılabilir mesela. mesela evet. Bu Ramazan bizim için Allah'ın izniyle dönüşüm Ramazanı olur o zaman. Ya. Çünkü biz kendi içimizde bu dönüşümü yapmadıkça dışarıdaki dönüşümler sadece sanal rüyalarımız bizim. Evet. Gerçek değil. Evet. Yani evinde bir inkılap yapamamış mümin toplumu nasıl Allah'a doğru yönlendirecek? Ya. Samimi bir döviz Biz bunu yapabiliriz. Eşler yapabilirler Yani böyle insan bazen kavga ederken Biri tutsa beni diye düşünür ya Yani hem miyim hem dayak atmayayım diye Ramazan o tutan kişidir işte Evet hocam Çocuğa karşı da yapılabilir Herkese karşı yapılabilir Aktı gitti sohbet <gülüyor> Çok güzel konulara temas ettiğiniz Allah adım, razı olsun amin. İftar vakti geldi Rabbim kabul amin. buyursun Değerli dinleyiciler ee, bir iftar sohbetinin daha sonuna geldik. Top atıldı atılacak. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Rabbim kabul buyursun ibadetlerim.